Çocuk dergi 95.0 Açık radyosunuz ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Kadın arşivlerinden yansıyanlar Türkiye'li ve İsveçli sanatçıları bir araya getiren çok kıymetli grup sergi bu akşamın dergisinin konusu. 17 Mart'ta izleyicilerle buluşan ve 30 Nisan'a kadar e, de açık kalacak serginin 3 katılımcısıyla geçtiğimiz günlerde sergide buluştuk ve ses kayıtları yaptık. Şimdi sizlere onunla aktaracağız ama önce biraz bağlam Ma işaret etmek istiyorum. Kadın eserleri kütüphanesi arşivini merkeze alan uzun soluklu kültürler ve disiplinler arası bir işbirliği ve sanatsal araştırmaların sonucunda üretilen işler bir araya gelmiş vaziyette. Larisa Araz ve Petra Bauer, Şefak Şule Kemancı ve Aysa Alayat ve Özge Açıkkolla, e, Elin Stant Ruin'in ikili olarak ürettikleri 3 yerleştirme tütün deposunda görülebiliyor. İşte şimdi bunu Yansıtmaya çalışacağız sizlere. Man Kadın Esrildi Kütüphanesi e, Arşivine değinelim. E, Füsun Ertuğ Kütüphane'nin ve Bilgi Merkezinin kurucu üyesi ve bu Projeninde yürütücüleri sergiye özel hazırlanmış broşürde kısaca tarihine değiniyor. Ondan alıntılarla başlamak istiyorum bu sunumma Türkiye'de 1980'lerden itibaren yükselen kadın hareketinin inilmesiyle İstanbul'da kadın merkezi bir arşiv ve kütüphane oluşturmak üzere yola çıkan kadınlar 8 Mart 1990'da Kadın Eserleri ve Bilgi Merkez Vakfı'nı kuruyorlar Füsun Ertuğ'un yazısından öğrendiğimiz kadarıyla. Geçmişle geleceği bağlamak, kadınların izlerini sürmek üzere yola çıkan vakıf İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tahsis ettiği Fener semtindeki tarihi yapıda 14 Nisan 1990'da hizmet vermeye başlıyor. 32 yıldır bağışlar ve gönüllü emek katkısıyla Osmanlı'dan günümüze Türkiye'de kadınlar ve toplumsal cinsiyetle ilgili onların yazdığı kitaplar, dergiler, tezler, belgeler, görseller derlenmiş vaziyette ve kataloglanarak araştırmacılara bugüne kadar sunuldu. Vakıf koleksiyonlarında yer alan kaynaklardan yeni yayınlar üretildi ve kadınların bilimsel sosyal demokratik mücadeleleri için altyapı sağlandığı yaratılan kültür ve hafıza mekanında pek çok kadın merkezde etkinlik yapılmış olsa da Füsun Ardun da belirttiği gibi daha önce kütüphanede sanatçıların koleksiyonlarından örnekler içeren sergilemeler yer almış olsa da depoda açılan bu sergi altı sanatçının kütüphanenin farklı koleksiyonları üzerinde çalışarak onlar ...yararlanarak ve esinlenerek kütüphane dışı bir alanda açtıkları ilk sergi olmak özelliğini taşıyor. Bu manada da çok kıymetli. Evet Projede 6 sanatçı bir yere gelmiş vaziyette ama 3 grup halinde çalışılmış vaziyette. Eşleşmelerde bizzat Depo İstanbul ve İsveç Kültür Ateşeliği tarafından gerçekleşmiş. Az evvel de ismini e, saydım ikililerin. Ben her bir e, ikilden e, tek bir sanatçıyla konuşma fırsatını buldum. Bu akşam Açık Dergide sesini sırasıyla e, duyacağınız e, sanatçılar Özge Açıkkol, Şafak Şule Kemancı ve Larisa Araz olacak. Evet, kısaca e, bağlamı sizlere özetlemeye çalıştıktan sonra... Daha da vakit kaybetmeden mülakatlarımıza ses kayıtlarımıza geçelim. Evet Özge Açıkol ve Elinstrand Ruin arşivdeki belgelerle dışarıdaki gündelik yaşam arasında bağ kurmaya yoğunlaştılar ve yoğunlaşmışlar. Kadın Arşivlerinden Yansıyanlar sergisi kapsamında evet kütüphanenin yer aldığı Fener Balat mahallesinde çoğu Karadeniz bölgesinden göçen kişilerin yerleştiği bir çıkmaz sokakta Kadınların oluşturduğu kamusal alanı ev içine dönüştürme elemine tanıklık ediyorlar. Sergide bizi bir çıkmaz sokağa dönüştüren kadınların emeğinin farkına varmaya davet etmekteler. Arşivlerde yer almayan bu kadınların yaşamıyla bir arşive sahip öğretmen siyasetçi bir kadının ortak noktalarına bakım emeği üzerinden yaklaşmış vaziyetteler. Kadınların çevrelerine sahip çıkma mücadelesine çevrelerini dönüştürme, bakma, besleme, geleneksel bilgilerini kente taşıma, yeni kimlikler, aidiyetler yaratma becerilerine dikkatimizi çeken bu çalışmanın iki müellifinden birisi Özge Açıkkoğlu'la şimdi Çıkmaz Sokak ismini taşıyan bu enstrasyonu konuşuyoruz. Gelin hep birlikte kulak verelim. Bizim sokağa giriş noktamız burası aslında. <Gülüyor> ee, daha doğrusu şimdi burada hayal etmek güç tabii. Biz var olan sokağı buraya uyarlamaya çalıştık yani buranın mimarisine, hani el verdiği ölçüde. Hı -hı. oturtmaya çalıştığımız için Hı -hı. E, bazı alanlar sembolik olarak varlar Hı -hı. ama e, ilk aslında hatta şuradan geldik Burada bir cami var Hı -hı. E, şu anda ve Hı -hı. ilk Makbule Hanım'ın eviyle karşılaştık ve Makbule Hanım'la karşılaştık aslında sokakta Hı -hı. Hı -hı. Balantayız bu arada. Balak'tayız, evet. Makbule Hanım bize bu cami alanının eskiden bir bahçe olduğu, yani onların aslında bir bahçeye dönüştürüldüğünü hı hı. ve orada ekip biçtiklerini anlattı. Sonra o alan bir vakıf arazisi olduğu için hı. oraya cami yapılmaya karar veriliyor hı. ve bahçeyi de işte şey yapıyorlar. Yani tabii dağ, dağılıyor bahçe ve işte bu Azıcık görünüyor fotoğrafta ama Hı. işte evlerin, duvarlarının diplerine, da yani girdiğimiz zaman sokağında her tarafında bitkiler oraya yayılıyor Neymiş? aslında. Evet. Sıkıştırma evet. var bahçeyi. Yani biraz dergisi. öyle bir şey oluyor. İki ev, yani her boşlukta bitki var aslında. Hı. İki ev arasında da bir boşluk var. Hatta o arazinin de aslında yine vakıflara ait olduğu ve camideki çalışanlar için oraya Hı. bir ev inşa etme projeleri olduğu gibi şeylerden de bahsettiler ama şu anda duruyor orası. Orası da bir bahçe mesela. <gülüyor> ee, yani böyle evlerle şeyler, bitkiler iç içe. <gülüyor> ee, sonra e, yukarıdan geldik, şimdi oradan geçireceğimiz için ee, Burada şey, Makbule Hanım'la karşılaştık bize bir anda bir şey anlattı böyle elinde yani bir açıklama ihtiyacı duydu elinde böyle koca bir tencere su vardı ve şey bitkilerin yani kare lahanaları suluyordu ee, işte şey dedi bu balıkları yıkadığım suyla işte iyi geliyor bitkilere onu işte bitkilere veriyorum gibi böyle bir güldü <gülüyor> sonra içeri girdi öyle biraz konuştuk ayaküstü çok kısa süre konuştuk aslında ve bundan tabii çok etkilendik biz yani bu çok bir yerlerde yazılı olmayan aslında arşivlenmemiş o anlamda diyebileceğimiz hani bir bilgiyi bize orada sokakta 5 dakikalık bir karşılaşmanın içinde <gülüyor> verince hani bu bize bir aslında şey verdi yani bu hani önemli yani bu yaptığımız projenin ee, aslında araştırma olarak gördüğümüz şeyin vardığımız hani bir önemli bir nokta oldu, vardığımız bir nokta oldu hı hı. Ee, ve yani hem vardığımız hem de ama burayı kurarken de hareket ettiğimiz bir hı. nokta oldu aslında. Çünkü sergiden serginin öncesinde bir, bir senelik e, şeyimiz var, karşılaşmalarımız buluşmalarımız var e, elinle ve her sanatçı çiftinde e, Açıkık öyle bir süresi vardı. Dolayısıyla hani o şey yani bir, bir kendi ilgi alanlarımız üstünden başlayıp hani vardığımız bir nokta bu sokak oldu aslında biraz. Sonra yani aslında sokan sonu burası mesela burası bir gerçekten kolektif olarak kullanılan bir oda <Gülüyor> ama burada daha önce bir kümes varmış yani aslında üstü yani üstü açık yani şey etrafı açık bir yermiş Hı -hı. anladığımız kadarıyla. Fakat sonra o çok bakamamışlar. Sonra e, burayı bir kap yani kapatıp bir şey oda yapmaya karar vermişler. E, i̇lk karşılaşmamızda orayı daha çok e, bir araya gelip işte dua etmek için kullandıklarını söylediler. E, daha sonra biz tekrar birkaç ziyaret yaptık. Bir ziyaretimizde şeye e, rastladık. E, yemek yapıyorlardı ve o gün e, o gün oruç tutmuşlar ve işte iftar için bir yemek hazırlığı yapıyorlardı kandillerden birisinde bu galiba ee, ve şey bir ocak yani ocaklı ile kuzine gibi bir şey vardı içeride orada ekmek pişiriyorlardı mesela yani e, ve başka bir gün gittiğimizde dinleniyorlardı 2-3 kişi böyle uzanmış <gülüyor> yatmış sohbet ediyorlar dinleniyorlardı yani çok amaçlı kullanılan böyle bir alan yaratmışlardı Hı. kendilerine ee, biz de özellikle mesela orayı da dahil etmek istedik o ee, tamam yani bu alan o, o alan olarak görülüyor burada. Hı hı. Bu merdivenle tekrar bir bahçeye çıkılıyor ama o bahçede çok böyle bitki yok. Ee, şey var kümes var. Hı hı. Ee, burası da kümesi gösteriyor aslında bu alan. Üstüne çıkabiliyoruz buranın. Ee, yani sokağın hani e, Mahbule Hanım'ın evi <gülüyor> bu kolektif işte oda ve e, açık alandaki hı hı. kümes olarak böyle bir e, bazı yerleri belirledik. Aslında ee, şeyler, yerde yazan yazılar. Yani buraya mesela elastik bahçe, bahçe. dedik. Yani o cami e, buranın yerine geçmeden önceki hali ne aslında belirten bir şey, bir e, isim. E, yerlerde de bu mekanları belirleyen yazılar var. Mesela komşular yine oradaki e, kadınlardan birinin evi nenin kapısı, Fevziye'nin kapısı. Çünkü işte ilk karşılaştığımız kişi Fevziye, yani pardon ilk karşılaştığımız değil de e, önce Makbul Hanım'la karşılaştık. Sonra sokağa asıl çıkmaza girdiğimizde Fevziye'yle karşılaştık. Eee Hatta çamaşır asıyordu ve biz de sohbet etmeye başlamıştık. Sonra birden bir rahatsızlık duyduk yani o bir iş yapıyor tamam. bizi <gülüyor> işte konuşuyoruz falan birlikte evet. Sonra birlikte çamaşır astık ve orada işte kahve ikram edeyim size dedi Hı. ve bir anda şey herkes oraya toplandı ve Hı. asıl o gün aslında ilk e, böyle yoğun bir şey yoğun bir ilişki başlamış oldu e, kadınlarla aramızda. E, yani evet sokağın sanki şeyi yapısı aşağı yukarı böyle. Hatta e, biraz dağınık oluyor ama <gülüyor> bu Makbule Hanım'ın evinin e, belki oraya sonra yeniden geliriz ama içinde şeyleri toplamaya başladık. Makbule Hanım'ın bize verdiği o balık suyu bitkilere dökülen o tarifler toplamaya başladık burada. İzleyiciler oraya yazabiliyorlar kendi tariflerini. Yani evet. bu alanın içinde de onu <gülüyor> e, görüyoruz. İstersen başa sarma <gülüyor> yapalım şimdi. <gülüyor> e, Dediğim gibi hem arşivle hem arşivin dışıyla çalıştık e, dedin. <gülüyor> Niye arşivin dışına çıkma ihtiyacını hissettiniz? Çünkü Şafak ve Larisi ikisi de zaten hala çok büyük bir malzemenin olduğu denesinden tutacaklarla ilişkin de aslında işin kendisinin bir bölümünün o karar süreci olduğunu ben söylediklerinden anlamıştım. Siz bir de dışarı çıktınız. Bu galiba <gülüyor> evet. arşiv rahatlatmak için yaptığınız bir şey. Biraz evet evet hem öyle hem de aslında bizim kendi ilgi alanlarımızda ortak ilgi alanlarımızdan da kaynaklı bir e, bir durum oldu bence. Bir e, şey, bir tercih oldu dışarıya çıkmak. Hı. Çünkü ikimiz de aslında kamusal alan kullanımlarına bakıyoruz. İşte Kadınların e, kamusal alandaki görünürlükleri veya kamusal alanla ev içinin ilişkisi. Yani bu ev içi ve dışarı, dışarısıyla ev içi ve e, kadın emeği e, üzerinden şekillenen e, mekanlara ilgi duyuyoruz ve bunlarla çalışıyoruz ikimiz de. Ee, özellikle son yıllarda ben de öyle elinde öyle benim işte oda projesiyle de beraber yaptığım e, son yıllardaki çalışmada e, tamamen bunları içeriyor. E, dolayısıyla biz aslında e, tam da arşivin çok geniş bir malzemeyi içeriyor olması sebebiyle kendimize bir odak noktası belirleme ihtiyacı duyduk çünkü. Ee, dediğim gibi bu bir senelik sürecin en başında e, arşivden de bir sürü bilgi aldık. İşte arşiv içeriğine dair kendimiz de gidip baktık. E, dolayısıyla kendimize bir odak noktası hani seçmek istedik. O da tabii ki en, en çok hani ortak olarak da en çok ilgilendiğimiz e, yer olan... E, yani bakım pratikleri, kadınların birbirleriyle olan Hı. ilişkileri, ağları, bütün bunları içeren bir şey, odak noktası kendimize belirledik ve arşive, yani dış, e, dolayısıyla dışarı da çıktık, e, dışarıdan içeri de girdik ve arşive o gözle baktık. Bu e, Bunun izlerini aradık aslında arşivde. Dolayısıyla aslında oraya geliriz, arşivden seçtiğimiz e, birkaç e, malzeme de ya da birkaç kişi diyeyim Hı -hı. ve bir, e, bu, bu malzeme de aslında o oda e, içeriyor. Yani Hı -hı. onu bulmaya çalışıyoruz. Eksik bu olduğunu düşündüğümüz noktalar da oldu mesela. Hı -hı. Hani arşivde neyin eksik olduğunu da biraz aslında sokak tamamladı Hı -hı. <gülüyor> gibi oldu. Hı -hı. Yani böyle bir iç içe geçen bir ilişkiler e, Hı -hı. bütünü e, ortaya çıktı sonuç olarak. Peki e, nasıl... E neler üzerinden arşivle dışarı sırasında ilişki kuruldu? Önemli figürler var. Ben de katalog yazısından az çok biliyorum. Belki onları da anlatabilirsin. Mesela. Evet, evet. Yani mesela aslında asıl ana figür olarak Müfide İlhan'ı evet. seçtik. E, çünkü hani onun hikayesinde yani çok ilginç. Hem işte Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı e, yedi çocuğu var. Bir yandan çocuklarına bakıyor. Yani e, ama onun da yine destek aldığı mesela bir arkadaşı var şu duvarda, Meliha. Mesela o da dahil oldu tabii ki figür olarak hemen. Hı hı. E, ve hatta bir fotoğrafta e, yani rastladığımız fotoğraf çok ilginç. Çünkü ikisi aynı kıyafeti giymişlerdi mesela. hani evet. Gerektiğinde sanki yani çok sembolik bir şey ama birbirlerinin yerine geçiyorlar gibi bir evet. durum var. E, dolayısıyla hani o da, yani, e, onun da kendi e, bir hani, e, ağı var diyebilirim bize Müfide İlhan o açıdan ilginç geldi bir de tabii yine e, aslında e, çevresiyle kurduğu ilişki e, daha hani belki daha bir kadın gözünden kurduğu aslında işte bu bakım ya da ihtimam gösterme ilişkisi e, üstünden e, mesela onu buraya dahil etmek istediğim bir figür olarak e, bir de şey yani birkaç e, bir de imece yani İmece'de şeyden kadın örgütleri e, dosyalarından çıktı. Onlar da aslında e, şey birazcık İstanbul merkezi dışındaki e, yaşayan kadınların yaşantılarına bakan ve işte onları e, yerel yönetim süreçlerine dahil etmeye de çalışan bir grup mesela ve şey eleştirisi yapıyor işte kadın örgütleri, kadın kurumları daha yani şu şey gazete baş gazetecik kuponunun başında kadın kurumları taksimden çıkmalı diye bir eleştiri yapıyorlar mesela yani bizde biraz aslında işte o arşivde neyin eksik olduğu nu hani düşünürken çok böyle paralel geldi bize bu yani bizim de işte balata gidip bakmamızla paralel bir bir paralellik kurduk onu da dahil etmek istedik açık dergi Çıkmaz sokak hep negatif konotasyonuyla e, dilde yerleşmiş bir şey. Yani çıkmaz sokağa girmek. Siz bir çıkmaz sokağa girip orada e, bir yaşam ağı buluyorsunuz. Bu bana çok ilginç geldi bunun üzerine aslında. Yorumun varsa almak isterim. Evet, bunun üzerine aslında hani biz, de, biz de düşünmüştük. Çünkü işte İngilizcesi blind alley zaten o hmm. da hani biraz negatif e, geliyor kulağa. İşte çıkmaz sokak da öyle. Aslında oradaki... E, ama biz tabii oradaki daha ilişki potansiyellerine Hı -hı. E, hani odaklandığımız için mesela hmm, hani bilmiyorum gerçekten dediğin gibi hiç burayı görmemiş ya da sadece hani sergide böyle bir iş olduğunu duyan Hı -hı. birisi bundan hani Hı -hı. ne çıkaracak konusu evet e, ilginç ama tamamen oradaki hani o sokağın e, sunduğu potansiyellere Hı -hı. biz e, odaklandık aslında. Hı -hı. Yani mimarinin aslında gücü dediğimiz de bir şey o biraz. Ee, hani nasıl ilişkileri manipüle edebileceğine dair bir şey de sunuyor. Bir fikir de sunan, bir şey de, ipucu da veriyor tabii ki. Ee, ama bir yandan da orada yaşayan insanların da e, muhtemelen ihtiyaçlarıyla çok alakalı. Yani orada öyle bir şey oluşmaya da bilirdi mesela. Ee, belki hani bunun o anlamda... E, Hani biraz biricik bir şey olduğunu da söyleyebiliriz. Hı -hı. Her çıkmaz sokakta oluşamayacak Doğru. bir ilişki ağı olabilir bu sonuçta. Ama orada bir takım ihtiyaçlar var. Kadınların birbirleriyle dayanışması, dertleşmesi gibi şeyler de var. Ama bir yandan hani bir araya gelip kutlamak var ya da işte biraz daha kötü günlerde bir araya gelmek evet. hani bir kayıp olduğunda gibi yani bütün bunları kapsayan bir şey evet. e, potansiyel evet. e, taşıyor sokak evet. ve aslında başka mekanlar içinde bir şey olabilir hani model de olabilir evet. e, bir yandan evet. Evet. bu bir yandan da işte hep belki arşive arşiv fikrine evet. oradan hani geri dönersek e, sokus yani sokakta üst üste duran işte orada işte bitkiler ee, yani çünkü böyle bir bir tür e, düzenli olmayan yani hmm. bizim şehmetinde de var o düzenli olmayan evet. e, şey e, hal orada e, orada bir şey de oluşturuyor aslında bir yandan bir hani hafıza da oluşturuyor hmm. çünkü orayı derleyip toplayıp kaldırdığınızda aslında bir hafıza kalmıyor ortada evet. dolayısıyla hani orası bir arşiv de aynı zamanda bu hmm. haliyle. E, biz de aslında kadın eserleri kütüphanesi arşivi e, nasıl bir arşivdir diye üzerine düşünürken ve buna bakarken e, o iki arşiv arasında da bir paralellik e, olduğunu hani iddia ediyoruz aslında evet. ve e, yani aslında biraz o işte hiyerarşik ilişkiler üzerine kurulu olmayan arşivi e, öne çıkarmak ortaya çıkarmak o yüzden de hatta anarşiv e, kelimesini de Zeynep Sayın'dan ödünç alarak. ...kullanmak istedik. Hı hı. E, aslında hem Kadın Eser ve Kütüphanesi Arşivi... ...hem de sokakta kadınların kurmuş olduğu mekan... Hı hı. E, ...bir mekanı bir arşiv olarak hı hı. E, gördüğümüzü... E, ...bu, bu mekanda kurarak söylemek istedik aslında... ...ya da göstermek istedik. Açık Dergi. Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Özge Kolun sesinin ardından... ...Şafak Şule Kemancı'ya şimdi mikrofon uzatacağız... Şafak Şule Kemancı ve Ays Alayat, kadın arşivlerinden yansıyanlar projesi için toplumsal cinsiyet rollerine, kimliklerine bakışımızı sorgulamak üzere arşivde yer alan tek bir gazete küpüründen yola çıkmış vaziyetteler bu sergi için. 1935 tarihli gazete haberinde adı geçen Kenan Çinelinin kadın mı erkek mi olduğu tartışmasının neredeyse 80 yıl sonra halen farklı biçimlerde sürmesini yaşamda olduğu kadar arşivlerdeki görünmezliğini de gün ışığına çıkartmaya çalışmış iki sanatçı. Kenan'ın fotoğraf yüzlerine, yaşamına odaklanarak aşklarını vurgulamayı seçmişler. Birazdan Şafak Şule'den de duyacağımız gibi Şafak, Ice ve Kenan'ın farklı dönemlere ait kişisel, non-binary deneyimleriyle örülü, düzsel bir söyleşiyi gerçekleştirmeye çalıştıklarını da belirtiyor Füsun Ertuğ. Kadın arşivlerinden yansıyanlar proşüründen alıntı yapmaya devam ediyorum. Evet, bu alıntının da sonunda şimdi sergiye geri dönelim isterseniz. Gerçekten yalnız mıyım? Başlıklı Yerleştirmenin ayrıntılarını Şafak Şule'den alıyoruz. Evet, Depo İstanbul'dayız. Gerçekten yalnız mıyım? İşinin iki müellifi, iki üreticisinden biri Şafak Şule yanımda şu anda. Ee, teşekkür ederim Şafak ee, zaman ayırdığın için. Ee, Kenan'ı izliyoruz sayenizde. Kenan'ı görüyoruz bu sergi dahilinde. Ee, bize e, ipuçlarını Kenan'a nasıl ulaştığınızı e, anlatmanızı rica edeceğim öncelikle. Merhaba, biz teşekkür ederiz bize zaman ayırdığın için. E, bu projede Ays Alayat'la birlikte çalıştık. Hı. Önce e, buluşup aramızda e, bizi nelerin heyecanlandırdığını konuşmaya başladık. Neleri merak ettiğimizi arşivde, kimleri bulmayı umut ettiğimizi konuştuk. Hı hı. Ve e, ikimiz de en çok e, anladık ki en çok Osmanlı zamanı ve erken cumhuriyet zamanından kuyur kadınları, non-binaryleri ve trans erkekleri merak ediyorduk. Hı hı. Hı hı. E, yani aslında temelde kendi yansımamızı ve geçmişimizi merak ediyorduk. Hı hı. Kütüphanede çalışmaya başlayınca da tüm lgbt artı haber küpürlerine bakmaya başladık. <gülüyor> Bazı kişilerin kitaplarına baktık. Şiirleri, görsel materyalleri hepsini taradık. Tahmin ettiğimiz gibi genelde ölüm ve hak ihlalleriyle ilgili haberlerle karşılaştık. Böyle bayağı dosyalar dolusu öyle haberlerle karşılaştık. Ama odaklanmak istediğimiz şey kesinlikle bu değildi. Bu açıdan bakmak istemiyorduk. Evet. <gülüyor> Ee, yine böyle haberlerin olduğu bir dosyanın son sayfasında 1935 yılından kalma bir Kenan Çinili gazete küpürüyle karşılaştık. Hı -hı. Sergide de gördüğümüz gibi. Hı -hı. Ee, haberde ismi yanlış yazılmıştı aslında. Adnan Hı -hı. diye yazılmıştı ismi. Ama e, onu fotoğrafından tanıdık ve Hı -hı. hikayesini paylaşmak istediğimize karar Hı -hı. verdik. Siz Kenan'ı önceden... Tanıyorduk aynen. Serdar Soyda'nın kitabı da tam bu yıl çıkmıştı. Çok Hı -hı. büyük tesadüf oldu. Ve o kitapta Kenan'ı tanımıştık zaten. Eğer tanımasaydık, mesela kitap bir yıl sonra çıkmış olsaydı ya da biz bir projeyi geçen yıl yapmış olsaydık hiçbir zaman tanıyamayacaktık ve evet. bilemeyecektik bu hikayeyi. O yüzden Serdar Soydan'a da çok teşekkür ederiz buradan. Evet. Ee, Kenan Çineli 1935 yılında eski nişanlısı tarafından mahkemeye veriliyor. Bu Hı. gazete küpürü de onu anlatıyor zaten. 7 gün Yedi gazetesinin 1935 yılına ait gazete küpürü mahkemeye çıktığında cinsiyet kimliğinden dolayı basının dikkatini çekiyor ve böyle basın onun peşinde koşmaya başlıyor. Her gittiği yerde arkasından geliyorlar işte o kaçıyor falan böyle bayağı bir hani kaçmalı kovalamacalı bir basınla ilişkisi oluyor. Ama sonradan Yedi Gün Gazetesi'nde kendisi de erkek elbisesi altında 26 yıl başlıklı bir yazı dizisi oluşturuyor. Bu çok ilginç bir ayıntı Kayıda başlamadan önce de kısaca konuştuk. 1930'lu yıllardan bahsediyoruz Evet, evet, evet, Böyle bir temada e, yazılmış bir dizi yazılıyor. Evet, çok ilginç gerçekten. Şeyden başlıyor, e, böyle çocukluğundan başlayıp o hı. yaş 26 yaşına kadarki hikayelerini anlatıyor. Hı hı. İşte evden atılıyor sürekli, sürekli hmm. aşık oluyor. Hmm. Ondan sonra bütün maceralarını hmm. anlatıyor. Hmm. Tabii ne kadar editlenmiş, ne kadar tamamen kendi hisleri pek o kadar bilemiyoruz ama e, yine de evet, evet. evet yine de bir ilginç var, bir şey. Gibi. 35 yılından evet böyle bir yazı dizisi Kesinlikle. olması gayet ilginç gerçekten. Evet. Peki e, Kenan'ın hikayesini anlatırken odağımızı mağduriyetler ya da şiddet. E, üzerinden kurmadık dediniz. Hı hı. İstersen oradan devam edelim. Hı hı. Gerçekten yalnız mıyım e, başlıklı bu e, sergilemede Kenan'ın aşklarını görüyoruz. Evet. Queer camianın kendisi tarafından oluşturulan kayıt bu. Yani hı. hani Kenan kendisi yazdığı hı hı. için hani her ne kadar bilmesek de tam hı hı. olarak ne kadar editlenmiş. Hı hı. Bizim için çok değerli. Hı hı. Çünkü bunu genelde duymuyoruz. Genelde e, geçmişimizi böyle hani üzücü istatistikler olarak evet. duyuyoruz. Ve evet. Yani Kuyur Camii'nin kendi tarafından oluşturulan kayıtlar hı hı. geçmişimizi sadece üzücü istatistikler olmaktan çıkartıp umut ve direniş hikayelerine evet. döndürüyor. Evet, evet, Kenan da çok özgün bir figür olarak karşımızda. Aynen. Onu da belirtmek lazım. Aynen, çok yakışıklı lazım. ve çok, çok evet. Bizde Bizim de kalbimizi çaldı açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve şey dedik, yani yaşasaydı onun yüzünden Ayslı aramız bozulacaktı Ne <gülüyor> düşündük. Peki Kenan'ın e, hayatın, bu mahkemeden sonra nasıl devam ediyor? Soydan'ın kitabını bilmeyenler de nasıl sürüyor evet. yaşamını? Şimdi mahkeme sonrası yani Kenan evet yazıları mahkeme sonrası Hı -hı. yazıyor. Hı -hı. Ama ne kadarı yani 26 yaşına kadar olan maceralarını Hı -hı. anlatıyor. Ne kadarı mahkemeden sonra ne kadarı Hı -hı. önce tam olarak bilemiyoruz. Çünkü öncesinde de mesela birilerine aşık oluyor. Ondan sonra oradaki işte bazı mesela İstanbul'un bir bölgesinde yaşıyor diyelim Hı -hı. bu kişi. Orada söylentiler çıkmaya başlıyor, Hı. işte gazete küpünü görenler var, görmeyen hani aslında sürekli bir kaçma kovalamacı var aslında evet. ve evde sürekli problem çıkıyor, sürekli evden atılıyor. Hı. Hı. Annesi onu sürekli koruyor ve kolluyor ama Hı. kardeşleri hani sürekli evden at atıyorlar. <gülüyor> ee, o da işte evden atılınca diyelim ki pazarına gidiyor. pazarında da birine aşık oluyor. <gülüyor> Sonra yere... Başka bir e zaman Aynen. Eve dönüyor, yani. Ankara'ya gidiyor. Ankara'da da birine aşık oluyor. Aşk sürekli var. Evet, çok çapkın ve... E Ama... E Gazete küpüründen tam olarak ne hissettiğini açıkçası anlayamıyoruz. anlamıyoruz. Bunu evet, bilemiyorum evet. yani. Sonra yazılarından belki evet. ilk uçlara diyebileceğim belki. zaten. <gülüyor> Redaksiyon ne kadar ne izin evet. vermesi. Evet yani e, ne kadar evet. evet. Ben şey de çok merak ediyorum. Ee, bu projeye davet edildiğinizde koca bir arşiv var. Hı -hı. Evet sizin arşivde paylaştığınız ortak ilgi, ortak perspektif tabii ki bir lokomotif olmuştur hiç şüphesiz ama İlk zorlukları hatırlıyor musun? Çalışmaya başlarken çünkü devasa bir e, evet. arşiv. Yani genel olarak zaten kuyur e, hikayeler hep yok edildiği için evet. zaten biz baştan hani bir şeyler bulamamaya odaklı olarak girdik arşive açıkçası. Ya da bulduğum, yani bir şeyler bulacağımızı biliyorduk ama bulduğumuz şeylerin hep ölüm haberleri, evet. hep evet. mağduriyet haberleri olacağını biliyorduk. E, zorluğu biraz oydu ve zaten Dosyanın sonunda bulmak Kenan'ı da aynı şekilde. Yani dosyalarca bu haberleri inceledik. Evet. Ve bu da tabii ki çok sinir bozucu bir şey. Tabii ki. Ee, ama bu genel bir şey yani. Hani Hı -hı. sadece Hı -hı. bu arşive dair bir şey değil. Genel Hı -hı. olarak e, queer hikayelerin, yani pozitif olumlu queer hikayeler Hı -hı. yok bir şey. Yok ama yani evet. Kenan çıkıyor ve bir onun kurtuluyor. Evet özellikle de aşk hikayeleri bizim için çok değerli. Çünkü e, bu yani aşk hikayelerini hiç duymuyoruz <Gülüyor> e, ve e, bu hikayeler bizi e, kendimize olma ve birbirimizi sevme özgürlüğüne olan tutkumuzu hatırlatıyor. Evet. O yüzden de çok değerli bizim için. Kesinlikle. Sergideki aynalara gelelim. O Hı -hı. zaman Hı -hı. E, burada Kenan'ın portrelerini görüyoruz. Beş portresini. Hı -hı. Ee, nasıl göstermeyi tercih ettiniz? Kısaca tarif misin Şu evet. anda gördüğümüz şeyleri dinleyicilerimiz için. Evet. Başladığımızda kendi yansımamızı aradığımızı düşündüğümüz için böyle aynayla çalışmak aklımıza geldi. Hani bu Hı -hı. yansımayı bir de fiziksel olarak da göstermek istedik. Hı -hı. Ve e, bu portreler beşi bir arada gazetede yayınlanmıştı zaten. Hı -hı. Ve e, onu böyle bir, arkasına bir desen de koyarak bir şekilde aynayla bir arada göstermek istedik ki o ee, yine böyle hani göz hizasında oh. ve <gülüyor> sanki küçük bir hani banyodaki bir ayna gibi evet. baktığımızda kendimizi de görüyormuşuz gibi. Kendi yansımamızı da görüyormuş gibi <gülüyor> ee, öyle çalışmak istedik. Evet bu aynaya yans yansıtmanın sonucu olarak da aslında hani izleyici açısından da Hı -hı. bu işe özel bir e, fluoluyu da e, tutmuş oluyorsunuz Aynen. aslında. Evet. Bu da bilmiyorum kastettiğiniz bir şey miydi ama bu hikaye çok, o çok uyuyor çok uyuyor evet mutlanan. kesinlikle. Ve aynanın arkasında olması Hı -hı. o da aynı şekilde. Kenan'ın e, aşklarından bahsettik. E, bir yandan da sizin aslında eşinizin başlığı gerçekten yalnız mıyım sorusu. Bilmiyorum evet. aşklarına biraz derinlemesine bakarak cevaplanabilir mi? Ama saygının bir özel bölümü var ki e, Kenan'ın kendini ilk defa yalnız hissetmediği evet. e, bir karşılaşmayı belgeleyen bir fotoğraf. Hı -hı. Biraz anlatır mısın? Evet. Size. Kenan Orta Köy'de yaşayan Bedi diye birinden haber alıyor. Hı -hı. Bedi 18 yaşında e, ve çok heyecanlanıyor, çok seviniyor. Hani başka biri daha varmış benim gibi diye ve ile röportaj yapıyorlar. Hı -hı. E, o da gazetede yayınlanıyor. Hı -hı. Ve e, daha sonra başka biri daha sanırım çıkıyor. Ve böylece Hı -hı. hani Kenan yalnız olmadığını anlıyor. Ve evet, evet bu da çok değerli gerçekten. Evet. Acaba... Yani ilişkileri nasıl oldu? Sonra Arkadaş bir, oldu var mı acaba? Onu hiç bilemiyoruz. Evet, var Evet oldu mu? Evet hiç bilemiyoruz. hiç bilemiyoruz. Çünkü mesela bir tane gazete haberinde yani bizim kullandığımız gazete haberinde Kenan'ın adı yanlış yazılmıştı. <gülüyor> Ama başka bir gazete haberinde de Kenan'ın fotoğrafı başka birinin <gülüyor> fotoğrafıydı. Yani hani aslında böyle bir komünite büyük ihtimalle var ve evet, gazetenin evet, arşivinde evet, de evet, var bu evet, Belki. Evet. <gülüyor> Çok ilginç. Evet. <gülüyor> Birbirine karıştırılıyor. Evet karıştırılıyor. Evet, Açık Dergi. Şefak Şule Kemançıdan Ays Alayatla birlikte ürettikleri "Gerçekten Yalnız Mıyım" isimli eserin ayrıntılarını dinledik 95.0 Açık Radyoda Açık Dergi programında kadın eserleri kütüphanesinden yansıyanlar sergisinden sesler aktarmaktayız sizlere 30 insana kadar Tütün Deposunda görülebilecek sergi kapsamında Türkiye'li ve İsveçli sanatçılar bir araya gelmiş ve kadın eserleri kütüphanesinin arşivini merkeze alarak. Üç iş üretmiş vaziyettiler. Biz de bu akşam şu dakikaya kadar sizlere Özge Açıkol ve Şafak Şurek Emancı'nın seslerini ilettik. Şimdi son eseri konuşmak üzere Petra Bauer'le bir araya gelen Larisa Araz'ın sesini duyacaksınız. Evet onlarda ne duyuyorsun başlıktım. Ee, bir sergileme gerçekleştirmiş vaziyettiler. Ben Füsun Erdoğan'ın sergi broşüründe yer alan e, metnine yeniden başvurmak istiyorum. Kısaca eseri tarif edebilmek için size... Larisa Raz ve Petra Bauer görsel arşivden 33 fotoğraf seçerek onları yorumlamış vaziyettiler burada. Şöyle söylüyor Füsun Hanım. Fotoğrafın sadece bir arşiv malzemesi değil bir obje olarak her yorumla değişebildiğine yaşadığına bir kez daha tanık olduk. Sanatçılar bizim bu imajları hangi gerekçelerle seçip arşive dahil ettiğimizi sorgularken biz de onların bu kadın görsellerini arşivin içinden çekip çıkarmalara neyin sebep olduğunu sorguladık. 1920'lerin stüdyo fotoğraflarından 1960'ların amatör çekimlerine seçilmiş kadın imgelerinin bize aktardıklarını bugünden yorumlarken kişisel, sınıfsal, kültürel tercihlerimizin toplumsal cinsiyete bakış açımızın etkilerini de fark ediyoruz." Bazı fotoğraflar yer alan sevilen kişilere ithaf yazıları yorumumuzu derinden etkiliyor. Sergideki fotoğraflara tekil bakmanın yanı sıra bunların birlikte sergilenmesindeki anlamları, katmanları bu yeniden yaratılan ilişkiler ağa içinde düşüneceğiz. Evet şimdi Larisa'ya mikrofonu uzatalım. Ne duyuyorsun sergisi hakkında? Genel tarifini alacağız ondan. Larisa Raz da la birlikteyiz kaydımızı sürdürüyoruz. Petra Bauer'le ortak işinin tam önündeyiz şu anda. Ne duyuyorsun başlıklı? Yani ne diyelim bir yerleştirme bu. Ee, İmgelerine dolu bir duvara, hatta bir duvardan da fazlasına bakıyoruz e, Larisa. Yani aslında sergi metnileri çok iyi anlatıyorsunuz. Ucu açık, bitmemiş soru, soruları olan ama cevapları olmayan e, bir tür öneri olarak e, iletmişsiniz, ne duyuyorsunuz. Biraz anlatır mısın Petra ile nasıl başladınız işi, o koca e, arşivle yol bulmak e, çok zor olmuştur eminim. Nasıl bir kararla bu e, önünde durduğumuz yerleştirmeye geldiniz? Tabii, e, Petra ile başladığımızda zaten imgeler üzerine çalışacağımızı biliyorduk daha yani tanıştığımız sırada diyelim. tanışmadan önce bilmiyorduk da. E, ikimiz de aslında imaj üzerinden çalıştığımız için, pratiğimizde bunlar olduğu için aslında ilk başta hani buraya yönelmek istediğimizi ikimiz de birbirimize itiraf ettik diyelim ve çok sevindik de bu itiraflarımızdan dolayı. Ve... E, Şeyin ne olduğunun içeriğinin de yani Kadın Misallik Kütüphanesi'nin içerisindeki imajların da ne olduğunu pek de bilmeden bu adıma attık. Hı hı. E, ve e, oraya gittiğimizde bize bir e, dizüstü bilgisayar e, gösterildi ve oradaki e, dataya ulaştık. Hı hı. Ve bu datanın e, 6 bin... Hatta o sırada yenileniyordu. Yedi bin ne kadar yani fotoğrafdan oluştuğunu fark ettik ve teker teker hepsine bakmaya başladık. Ve baktınız. Ve baktık <gülüyor> <gülüyor> ve bir de yani bu bakarken de bir sürü soru oluşmaya başladı kafamızda. Bunlar daha çok arşivin nasıl oluşturulduğu, nereden toparlandığı, ne içerdiği ve nasıl içerildiği bunu yani kimin karar verdiği gibi böyle arşivin çok temel sorularına. Evet. E, yöneldik. E, çünkü arşivin içerisindeki e, yapılan sistematik eleme de bir o kadar karışıktı yani hmm. e, e, çok belirli tarihler çok belirli e, e, bu, e, bulutlandırılmış şeyler e, hmm. e, etiketler yoktu içinde. Hmm. Bu yüzden bizi hemen bu nasıl toparlandı bu arşive yöneltti. Bu noktada da Füsun Hanım'la aslında bir röportaj yaptık ve bu uzun sürede toparlanmış arşivin aslında bizim kendimizce öngördüğümüz alt metninde yatan bir arzuların arşivi olduğuna karar verdik. Bunun sebebi de aslında tamamen içgüdüsel olarak toparlanmış bir arşiv olduğuna, bir görsel arşiv olduğuna. <gülüyor> ...fark ettik ve bu içgüdüleri merak ettik. Çünkü biz de fotoğraflara bakarken o 6000 fotoğrafta kendi içgüdülerimize dair bir sürü kalıntı bulduk. Yani bazı <gülüyor> fotoğrafları çok çekildik, bazılarını eledik ve bunlar da bizim kendi arzularımızı... <gülüyor> ...belki bizim kadınlığa karşı arzularımızı ya da nasıl <gülüyor> imgelenmek istediğimizi... ...nasıl temsil edilmek istediğimize karşı bir <gülüyor> e, temsiliyetlerdi aslında... ...ve onları sorgulamaya başladık. Niye bu fotoğraflara çok çekildik diye... <gülüyor> Ee, ve bunlarda birkaç tane aslında şey toparlandı bir araya geldi nasıl desem tematik olarak Özellikle, evet. özellikler bir araya geldi ve bunları yani hem bu arşivi biraz havalandırmak ben bir şeydi bizim bir amacımızdı yani bu fotoğrafları bir dışarıya açmak ve insanların burada ne arzuladığını neler Hı -hı. yansıttığını ne temsiliyetler gördüğünü veya kendilerinden bir parça görüp görmediğini Merak ediyorduk. Bir yandan da aslında bütün bu süreç içerisinde bizim kendi içimize yaptığımız diyalog çok önemliydi bizim için. Bütün e, işin temel noktasıydı. İşin ortasında da bu diyaloga dair bir video iş var. Hı hı. E, bütün bu arşivi bakarken de çok e, bir kartpost, yani bir fotoğrafın alt, arkasına yazılmış bir mektubumsu. Evet. Şiirimsi bir e, parça şey. vardı evet. ve bu bizim aslında en fazla yönlendiren şey oldu çünkü çoğu bu fotoğraflarda gördüğümüz kimsenin yani kadınların e, çekilmiş fotoğrafların e, isimleri, zamanları, mekanları çoğu meçhul evet. e, ancak fotoğrafları geriye kalmış ve biz onlara hikaye yazıyor olduk evet. e, bu yüzden de o sorumluluğu da tartışıyorduk kendi içimizde hangisini gösterip göstermeyeceğiniz. Yok yani bunun böyle bir fotoğrafların geriye kaldığı zaman hmm. onun tem, yani onun yükü kimin üstüne kalıyor? Hmm. Yani o kişiler nereye gidiyor? O kişilerin yansıttığı, o tasarladığı imajlar e, ne olarak geçmiş, geleceğe dönüşüyor? Geçmişe daha ne bırakıyor üstünde? Bunlar hep hmm. bizim kendi kafamızda sorguladığımız şeylerdi bu imajları seçerken. Peki yani böyle takribi de olsa böyle bir zaman aralığı, kronoloji aralığı verebilir misin seçimler? Var onu. evet. Seçim. Onu, o e, arşivin kendisinin, yani o 6000 fotoğrafın içerisinde de bir e, yoğunlaşılmış bir dönem var. O da Osmanlı'nın bitişi, Cumhuriyet'in kuruluşu dönemi yani hı hı hı. işte 30'lar, 20'ler özellikle, 1900'ler özellikle gibi bir yoğunlaşılmış bir şey var, e, parça hı hı. var. Bir de e, bizim fark ettiğimiz 50'ler, 60'lar da keza öyle e, çok e, e, yoğun olarak bakılmış. Mesela 80'lerde dair sadece daha çok direnişe dair fotoğraflar mevcut. Hı hı. Çok albüm fotoğrafları yok yani aslında burada bir içki içen bir ikili var şurada. O mesela evet. 70'ler diyebilirim ama birkaç tane öyle fotoğraf çok öne çıkıyordu. Çok ilginç aslında bu da. Ben onun şöyle de düşünüyorum. Aşi ve oluşan kişinin arzularına dair de bir şeyler evet. söylüyor bence. Çünkü biz Petra ile şeyi de tartışıyorduk hep. Yani farklı dönemlerde büyümüş kişileriz biz. Aramızda bir yaş farkı var ve merak ettiğimiz dönemler ikimizin de çok farklı. Hı hı. Ben 60'ları 70'leri merak ederken ama 30'ları merak güzel. ediyor. Çünkü yani burada ben böyle bilinçaltından acaba annelerimize ve onun üstüne mi merak ediyoruz gibi de bir yere hı hı. götürüyorum ama işte bunlar hep soru olarak kalıyor. Evet. Peki öyle ya da böyle hani ortaklaşmadan bahsedebilir misiniz? Petra'yla yani arzu hı hı. çerçevesinde baktığımızda yani nasıl bir Arzu ortaklaşması. vardı. Evet. Var. Vardı. Şöyle. ikimiz de şeylere çok çekildik fotoğraflarda. Postürlere. Yani Hı. bu fotoğraflanan kişilerin fotoğrafı çekerken verdiği el hareketleri, tutuş biçimleri birbirlerine veya Hı. bu ellerin, evet. kolların duruşları... Ee, ve onlar çünkü yani sosyal olarak yapılandırılan bir asa performans. Evet. Bu performansı çok merak ediyorduk ve bu performansın aslında dönemlere göre değişimini merak ediyorduk bir yandan. <gülüyor> i̇şte 20'lerde nasıl bir duruş var? 90'larda nasıl bir duruş var? İşte 50'lerde nasıl bir duruş var gibi bunları gözlemleyebilir miyiz gibi hı hı, hı. ve de şeyi çok e, önemsiyorduk e, bir stüdyo fotoğrafı durumu var stüdyo evet. fotoğrafları bir de amatör fotoğraflar var hı hı. ve bu amatör fotoğraflarda e, daha çok yani benim söyleyebileceğim e, daha çok bizi çeken samimi anlara biraz e, yöneldik. Burada da en önemlisi bizim için böyle bunu gördüğümüzde, a bu biziz falan dediğimiz bu üç tane kadının sahilde bir fotoğraf var. Bu fotoğrafçının eli de mevcut evet, fotoğraf. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz böyle kendimizi o fotoğrafın içerisindeki parmak olarak gözlemledik çünkü biz de içindeyiz aslında bu arşivi yaratırken, yani buraya yerleştirirken. Çünkü hepsinin bizim için bir bir şekilde bilinçaltından bir parçası mevcut bize dair. Yani mesela bu şehla bakan bir portre var. O evet. şehla bakan portrenin e, aslında Petra'nın kendi küçüklüğüne dair, kendisinde de bir şehlalık olduğuna dair bir hmm. e, şeyi var. Bu da bizim, bizim aramızda yazıştığımız metnin içerisinde var. Bu gibi aslında bir sürü şey vardı bizim aramızda seçerken. Evet. Ve bunları seçtikten sonra birbirimize yine itiraflarla ve hani şeylerle. Ben buna niye bakıyorum? Şu yüzden bakıyorum gibi. Bu arada şey... İkililer de baskım gibime geliyor. Şimdi söylerken bakıyorum evet tek portreler de çok fazla sayıda var ama gösterme biçiminizde biraz böyle o iki kadının genalı evet. portreleri daha bir öne. Hani... E, Almış gibi gibime geldi. Evet yani e, çünkü şeyi de sorguluyorduk yani bunlar her zaman kadın dostluk kardeşlik mi yoksa aşıklık var mı arada? Hı -hı. Bir üçlü bir fotoğraf var bize o her zaman üçlü bir aşkı temsil ediyor mesela. Hı -hı. E, o dönemlerde bu taba olan konuları aslında biraz açmak e, ne gördüğünü biraz araştırmak Hı -hı. E, çoğunda ben aşk görüyorum aslında böyle bir e, şeyden öte. Evet. Bunları da biraz aralarda bırakmak çünkü fotoğrafın tem yani söylediğim gibi bize dair bir yani fotoğrafın kendisine dair bilgiler o kadar az olduğu için aslında hikaye oluşturmak çok açık bir kapıydı bizim için Hı -hı. bunun yükünü almaktansa herkese açmayı, izleyicinin de bir parça hikayeyi üretmeyi üretmesini istedik Hı -hı. çoğu zaman da gelip işte bunlar aynı kişi mi bunlar birlikte mi gibi gibi sorularda oluştu yani sergi açtıktan sonra izleyicilerden gelen sorulardandır. Açık radyodasınız ve açık dergi programını dinliyorsunuz. Kadın arşivlerinden yansıyanlar sergisi kapsamında Larisa arazın sesini duyduk. Petra Bauer'le birlikte ürettikleri ne duyuyorsun? işi hakkında kısa bir sohbet gerçekleştirdik. Onunla tütün deposunda yaptık bu kayıtları. Umarız keyif almışsınızdır dinlerken sergi 30 Nisan'a kadar sürüyor. Onu da belirteyim. feminist sanatsal ve arşivsel pratikleri kapsayan Güncel çalışmalara katkıda bulunmaya çalışan kadın arşivlerinden yansıyanlar projesi hararetle tavsiye ediyoruz.